Deki, gözdeyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra biz, rasullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak, üzerimize düşen bir borçtur.